9. işaret. resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın enva-ı mucizatından birisi de ağaçların insanlar gibi emrini dinlemeleri ve yerinden kalkıp yanına geldikleridir ki şu mucize-i şeceriye mübarek parmaklarından suyun akması gibi manen mütevatirdir. Müteaddit suretleri var ve çok tariklerle gelmiştir. Evet, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın emri için ağaç yerinden çıkıp yanına gelmesi, sarihan mütevatir denilebilir. Çünkü, Meşahiri Sıddıkı'nı sahabeden Hz. Ali, Hz. İbni Abbas, Hz. İbni Mesud, Hz. İbni Ömer, Hz. Ya'la İbni Murre, Hazreti Cabir, Hz. Enes bin Malik, Hz. Bureyde, Hz. Üsame bin Zeyd, ve Hazreti Gaylan İbn Seleme gibi sahabiler, her biri katiyetle aynı mucizeyi şeceriye'yi haber vermiş. Tabiinin yüzer imamları mezkur sahabilerden her bir sahabiden ayrı bir tarikle o mucizeyi şeceriye'yi nakletmişler. Adeta muzaaf tevatür suretinde bize nakletmişler. İşte şu mucizeyi şeceriye hiçbir şüphe kabul etmez bir tevatür manevi kati hükmündedir. Şimdi o mucizeyi Kübra'nın tekerür ettiği halde birkaç sahih suretlerini birkaç misalle beyan edeceğiz. Birinci misal, başta İmamı İbn Mace ve Darimi ve İmamı Beyhaki nakli sahihle Hazreti Enes İbn Malik'ten ve Hazreti Ali'den ve Bezzar ve İmamı Beyhaki Hazreti Ömer'den haber veriyorlar. Üç sahabiyi demişler. Resul Ekrem aleyhisselatu vesselam küffarın tekzibinden müteessir olarak mahzundu dedi Allahümme erinil yevme ayeten la ubali men kezebni ba'daha Ya Rabbi bana bir ayet mucize göster ki ondan sonra beni yalanlayanlara hiç aldırmayayım Enes'in rivayetinde Hazreti Cebrail hazırdı Vadi kenarında bir ağaç vardı. Hz. Cebrail'in ilanıyla Resul-ü Ekrem aleyhissalatü vesselam o ağacı çağırdı. Ta yanına geldi. Sonra git dedi, tekrar gitti yerine yerleşti. İkinci misal Allame-i Maghrib Kadî İyaz, Şifa-i Şerif'te ulvi bir senetle, doğru ve sağlam bir anane ile Hazreti Abdullah İbn Ömer'den haber veriyor ki bir seferde Resul Ekrem ve vesselam'ın yanına bir bedevi geldi. Ferman etti: "Eyne turidu? Nereye gidiyorsun?" Bedevi dedi: "Ehlime." Ferman etti: "Halleke ila hayrin. Daha iyi bir hayır istemiyor musun?" Bedevi dedi: "Nedir?" Ferman etti: en teşhede en la ilahe illallah vahdehu, la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun tek olduğuna, şeriki olmadığına, Hz. Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmendir. Bedevi dedi, bu şehadete şahit nedir? Ferman etti. Hâdihi şeceratü s vadi kenarındaki ağaç şahit olacak. i̇bn Ömer der ki, o ağaç yerinden sallanarak çıktı, yeri şak etti, geldi ta Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselamın yanına. Üç defa Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselam o ağacı istişhad etti. Ağaç da sıtkına şahadet etti. Emretti, yine yerine gidip yerleşti. Hz. Bureyde İbn-i Husayb el-Eslemi tarikinde, Nakli sahih ile Büreydë dedi ki: Biz de Resul-ü Ekrem aleyhi salatu ve selam'ın yanındayken bir seferde bir Arabi geldi. Bir ayet yani bir mucize istedi. Resul-ü Ekrem ve selam ferman etti: Kul li Rasulullah Şu ağaca Resulullah seni çağırıyor de. Bir ağaca işaret etti. Ağaç sağ ve sola meylederek köklerini yerden çıkarıp huzurun ebeviye geldi. Esselamu aleyke ya Resulallah. Selam sana ey Allah'ın Resulü dedi. Sonra Arabi dedi, yine yerine gitsin. Emretti, yerine gitti. Arabi dedi, İzin ver sana secde edeyim dedi. İzin yok kimseye dedi. Öyleyse senin elini ayağını öpeceğim, izin verdi. Üçüncü misal, başta Sahih-i Müslim, kütüb sahiha haber veriyorlar ki, Cabir diyor, biz bir seferde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamla beraberdik. Kazayı hacet için bir yer aradı. Settareli bir yer yoktu. Sonra gitti iki ağaç yanına. Bir ağacın dalını tuttu çekti. Ağaç itaat ederek beraber gitti. Öteki ağacın yanına getirdi. Muti devenin yularını tutup, çekildikte geldiği gibi o iki ağacı o suretle yan yana getirdi. Sonra dedi, İlte'imâ aleyye bi'iznillah. Yani üstüme birleşiniz dedi. İkisi birleşerek settare oldular. Arkalarında kazayı hacet ettikten sonra onlara emretti, yerlerine gittiler. İkinci bir rivayette yine Hazreti Cabir der ki, bana emretti ki: "Ya Cabir, kul bu ağaca, 'Resulullah'ın hakki bi sahibetiki hatta ejlis halfe Yani o ağaçlara de: "Resulullah'ın haceti için birleşiniz." Ben öyle dedim, onlar da birleştiler. Sonra ben beklerken Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam çıka geldi. Başıyla sağa sola işaret etti, o iki ağaç yerlerine gittiler. Dördüncü misal. Nakli sahih ile Resul-i Ekrem ve vesselamın cesur kumandanlarından ve hizmetkarlarından olan Üsame bin Zeyd der ki Bir seferde Resul-i Ekrem ve vesselamla beraberdik. Kazayı hacet için hali settareli bir yer bulunmuyordu. Ferman etti ki <gülüyor> bir hurma ağacı veya bir taş görebiliyor musun dedim evet var emretti ve dedi İn talik ve qullahunna inna rasulallahu ya'muru kunna an tatin li mahraji rasulillahi ve kullil hijarati misl zalik yani ağaçlara de ki Resulullah'ın haceti için birleşiniz ve taşlara da de duvar gibi toplanınız ben gittim söyledim Kasem ediyorum ki ağaçlar birleştiler ve taşlar duvar oldular. Resul-i Ekrem ve vesselam hacetinden sonra yine emretti. Kull lehunne <gülme> Onlara ayrılmalarını söyle. Benim nefsim kabzayı kudretinde olan Zat-ı Zülcelal'e kasem ederim. Ağaçlar ve taşlar ayrılıp yerlerine gittiler. Şu Hazreti Cabir ve Üsame'nin beyan ettiği iki hadiseyi aynen Yala İbn Murre ve Gaylan İbn Seleme Es-Sakafi ve Hazreti İbn Mesud Gazve-i Huneym'de aynen haber veriyorlar. Beşinci misal İmamı İbn Furrek ki kemal-i ictihad ve fazlından kinaye olarak Şafii'yi sani unvanını alan Allame-i Asr kat'i haber veriyor ki Gazveyi Taif'te Rasulü Ekrem aleyhisselatu ve selam gece at üstünde giderken uykusu geliyordu. O haldeyken bir sidre ağacına rast geldi. Ağaç ona yol verip atını incitmemek için iki şak oldu. Rasulü Ekrem aleyhisselatu ve selam hayvanla içinden geçti. Ta zamanımıza kadar o ağaç iki ayak üstünde muhterem bir vaziyette kaldı. Altıncı misal Hazreti Yala tarikında nakli sahihle haber veriyor ki bir seferde Talha veya Semura denilen bir ağaç geldi. Resul Ekrem ve vesselam'ın etrafında tavaf eder gibi döndü. Sonra yine yerine gitti. Resul Ekrem ve vesselam ferman etti ki: "İnneha ist'ezenet an tusallime Yani o ağaç Cenab-ı Hak'tan istedi ki bana selam etsin. Yedinci misal Muhaddisler nakli sahih ile i̇bn Mesuttan Mesud'dan beyan ediyorlar ki i̇bn Mesut Mesud dedi, Batn-ı Nahle denilen nam mevkide Nasibin ecinlileri ihtida için Resul-ü Ekrem aleyhissalatu vesselama geldikleri vakit bir ağaç o ecinnilerin geldiklerini haber verdi. Hem i̇mam Mücahit o hadiste İbn-i Mesud'dan nakleder ki, o cinniler bir delil istediler. Resul-i Ekrem ve vesselam bir ağaca emretti, yerinden çıkıp geldi. Sonra yine yerine gitti. İşte cin taifesine bir tek mucize kafi geldi. Acaba bu mucize gibi bin mucizat işiten bir insan imana gelmezse, cinnilerin, يَقُولُ سَف۪يهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا Meğer bizim beyinsizlerimiz, iblis veya cinlerin kafirleri Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş, tabir ettikleri şeytanlardan daha şeytan olmaz mı? Sekizinci misal Sahih-i Tirmizi, Nakli Sahih ile Hazreti İbni Abbas'tan haber veriyorlar ki, i̇bn Abbas dedi ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir Arabiye ferman etti. E in da'autu hâzel îzqâ min hâzihîn nâhleti eteşhedu anni Rasulullah. Ben bu ağacın şu dalını çağırsam yanıma gelse iman edecek misin? Evet dedi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam çağırdı. O urcun ağacın başından kopup Resul-i İkram aleyhissalatü vesselamın yanına atladı, geldi. Sonra emretti, yine yerine gitti. İşte bu sekiz misal gibi çok misaller var. Çok tariklerle nakledilmişler. Malumdur ki, yedi sekiz urgan toplansa kuvvetli bir halat olur. Binan Ali şu en meşhur sıddıkîn sahabeden, Böyle müteaddit tariklerle ihbar edilen şu mucizevi şeceriye elbette tevatürü manevi kuvvetindedir. Belki tevatürü hakikidir. Zaten sahabeden sonra tabiinin edine geçtiği vakit tevatür suretini alır. Hususen Buhari, Müslim, İbn Hibban, Tirmizi gibi kütübü sahiha ta zamanı sahabeye kadar o yolu o kadar sağlam yapmışlar ve tutmuşlar ki, mesela Buhari'de görmek aynı sahabeden işitmek gibidir. Acaba o Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama ağaçlar, misallerde göründüğü gibi onu tanıyıp risaletini tasdik edip, ona selam ederek ziyaret edip, emirlerini dinleyerek itaat ettiği halde, kendilerine insan diyen bir kısım camit, akılsız mahluklar, onu tanımazsa iman etmezse kuru ağaçtan çok edna odun parçası gibi ehemmiyetsiz, kıymetsiz olarak ateşe layık olmaz mı? 10. işaret Şu mucizeyi şeceriyeyi daha ziyade takviye eden mütevatir bir surette nakledilen Hurma kütüğünün veya kuru hurma direğinin inlemesi mucizesidir. Evet, Mescid-i Şerif-i Nebevi'de kuru direğin büyük bir cemaat içinde muvakkaten Firakı Ahmedi aleyhisselamdan ağlaması, beyan ettiğimiz mucize-i şeceriyenin misallerini hem teyit eder hem kuvvet verir. Çünkü o da ağaçtır, cinsi birdir. Fakat şunun şahsı mütevatirdir. Öteki kısımlar her birinin nevi mütevatirdir. Cüz'iyatları, misalleri çoğu sarih tevatür derecesine çıkmıyor. Evet, Mescid-i Şerif'te hurma ağacından olan kuru direk, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hutbe okurken ona dayanıyordu. Sonra minberi şerif yapıldığı vakit Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Minbere çıkıp hutbeye başladı. Okurken direk deve gibi eniğnedip ağladı. Bütün cemaat işitti. Ta Resul-i Ekrem vesselam yanına geldi, elini üstüne koydu, onunla konuştu, teselli verdi, sonra durdu. Şu mucize-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam pek çok tariklerle tevatür derecesinde nakledilmiştir. Evet, <gülüyor> Kuru hurma direğinin inlemesi mucizesi çok münteşir ve meşhur ve hakiki mütevatirdir. Sahabelerin bir cemaat-ı âlisinden 15 tarikle gelip, tabi'nin yüzer imamları o mucizeyi o tariklerle arkadaki asırlara haber vermişler. Sahabenin o cemaatinden ulema-i sahabe nam darları ve rivayet hadisin reislerinden Hazreti Enes İbni Malik, hadim bevi, Nebevi, Hz. Cabir bin Abdullah il ensari hadim bevi, Nebevi, Hz. Abdullah İbni Ömer, Hz. Abdullah İbni Abbas, Hazreti Sehl bin Sa'd, Hazreti Ebu Said İl-Hudri, Hazreti Übey İbni İl-Kâb, Hazreti Büreyde, Hazreti Ümmül Mü'minîn Ümmü Seleme gibi meşahiri ulemâ-i sahâbe ve rivayet hadisin rü'esâları gibi her biri bir tarikın başında aynı mucizeyi ümmete haber vermişler. Başta Buhari, Müslim, kütüb Sahiha, arkalarındaki asırlara o mütevatir mucizeyi Kübra'yı tarikleriyle haber vermişler. İşte Hazreti Cabir tarikında der ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hutbe okurken, Mescid-i Şerif'te Ciz'un Nakhli denilen kuru direğe dayanıp okurdu. Minberi şerif yapıldıktan sonra minbere geçtiği vakit direkt tahammül edemeyerek hamile deve gibi ses verip inleyerek ağladı. Hazreti Enes tarığında der ki: "Camus gibi ağladı. Mescidi Lerze'ye getirdi." Sehl İbn Saad tarığında der: "Hem onun ağlaması üzerine halklarda ağlamak çoğaldı." Hazreti Übey İbn Kebb tarığında diyor: "Hem öyle ağladı ki inşikak etti." Diğer bir tarikte Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etti. İnne hâzâ bekâ limâ feqate minel zikri. Yani, Onun mevkiinde okunan zikir ve hutbedeki zikri ilahinin iftirakındandır ağlaması. Diğer bir tarikta ferman etmiş. Lâv lem el-tezimhû lem yezel hâkezâ ilâ yevmil qiyâmet tehazzûnen alâ resûl Yani, ben onu kucaklayıp teselli vermeseydim, Resulullah'ın iftirakından kıyamete kadar böyle ağlaması devam edecekti. Hazreti Bürey'de tarihinde der ki, Ciz ağladıktan sonra Resul-i Ekrem ve vesselam elini üstüne koyup ferman etti. إن <gülüyor> شئت seni bahçene iade edeyim köklerin neşvüne mab olsun yaratıldığın gibi ağaç olasın yeniden ...yaprakların ve meyvelerin çıksın. Veya istersen seni cennete dikeyim, Allah dostları senin meyvenden yesinler. Sonra o ciz'i dinledi ne söylüyor? Ciz eh, söyledi, arkadaki adamlar da işitti. Yani... ''Cennette beni dik ki benim meyvelerimden Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulları yesin. Hem bir mekan ki orada beka bulup çürümek yoktur.'' Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etti. faaltu.'' <gülüyor> ''Ben de arzu ettiğim gibi yaptım.'' Sonra ferman etti. ''İhtara dâral Dar beka'yı dar fenaya tercih etti. İlmi kelamın büyük imamlarından meşhur Ebu İshak el-İsfereyani naklediyor ki: Resul-i Ekrem aleyhisselatu ve vesselam direğin yanına gitmedi. Belki direkt onun emriyle onun yanına geldi. Sonra emretti, yerine döndü. Hazreti Übey İbni Ka'b der ki: şu hadise harikadan sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam emretti ki, Direk minberin altına konulsun. Minberin altına konuldu. Ta Mescid-i Şerif'in tamiri için hedmedilinceye kadar. O vakit Hazreti Übey İbni i yanına aldı, Çürüyünceye kadar muhafaza edildi. Meşhur Hasan-ı şu hadiseyi mucizeyi şakirtlerine ders verdiği vakit ağlardı ve derdi ki: ağaç Resul-i Ekrem Aleyhi Salatu ve selam'a meyil ve ihtiyak gösteriyor. Sizler daha ziyade ihtiyaka meyle müstehaksınız. Biz de deriz ki: "Evet. Hem ona ihtiyak ve meyil ve muhabbet onun sünnet-i seniyesine ve şeriat-ı garra'sına ittibailedir." bir nükteyi mühimme. Eğer denilse neden Gazveyi hendekte 4 avuç taamla bin adamı doyurmak olan mucizeyi taamiye ve mübarek parmaklarından akan su ile bin kişiye suyu doyuruncaya kadar içiren mucizeyi maiye neden şu Hanini ciz mucizesi gibi şaşaa ile çok kesretli tariklerle nakledilmemiş. Halbuki o ikisi bundan daha ziyade bir cemaat tevuku bulmuş. El-Cevab, zuhur eden mucizeler iki kısımdır. Bir kısmı nübüvveti tasdik ettirmek için, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam elinde izhar ediliyor. Hanini ciz i ciz' şu nevidendir ki, sırf nübüvvetin tasdikı için bir hüccet olarak zuhura gelmiş ki, müminlerin imanını ziyadeleştirmek, ve münafıkları ihlasa ve imana sevk etmek ve küffarı imana getirmek için zahir olmuş. Onun için avam ve havas herkes onu gördü. Onun neşrine fazla ihtimam edildi. Fakat şu mucize-i tamiye ve mucize-i maiye ise mucizeden ziyade bir keramettir. Belki kerametten ziyade bir ikramdır. Belki ikramdan ziyade ihtiyaca binaen bir ziyafeti rahmaniyedir. Onun için çen dan dava yürübüvete delildir ve mucizedir. Fakat asıl maksat ordu aç kalmış. Bir çekirdekten bin batman hurmayı halkettiği gibi Cenab-ı Hak hazineyi gaybtan bir saat amdan bin adama ziyafet veriyor. Hem susuz kalmış mücahit bir orduya, kumandana azamın parmaklarından abı kevser gibi su akıttırıp içiriyor. İşte şu sır içindir ki, mucize-i taamiye ve mucize-i her bir misali, hanini ciz derecesine çıkmıyor. Fakat o iki mucizenin cinsleri ve nevileri külliyet itibariyle, hanini ciz gibi mütevatir ve kesretlidir. Hem tağımın bereketini ve parmaklarından suyun akmasını herkes göremiyor. Yalnız eserlerini görüyor. Direğin ağlamasını ise herkes işitiyor. Onun için fazla intişar etti. Eğer denilse, Resul-i Ekrem vesselamın her hal ve hareketini Kemali ihtimam ile sahabeler muhafaza ederek nakletmişler. Böyle mucizatı azime, neden 10 20 tarik ile geliyor? Yüz tarikla gelmeliydi. Hem neden Hazreti Enes, Cabir, Ebu Hureyre'den çok geliyor? Hazreti Ebu Bekir ve Ömer az rivayet ediyor. El-Cevap Birinci şıkkın cevabı dördüncü işaretin üçüncü esasında geçmiş. İkinci şıkkın cevabı ise, nasıl ki insan bir ilaca muhtaç olsa, bir tabibe gider. Hendese için mühendise gider, mühendisten nakleder, mesele-i müftüden haber alınır ve hakeza. Öyle de, sahabe içinde ehadis-i nebeviyi gelecek asırlara ders vermek için, ulemayı sahabeden bir kısım ona manen muvazzaf idiler bütün kuvvetleriyle ona çalışıyorlardı. Evet Hz. Ebu Hureyre bütün hayatını hadisin hıfzına vermiş. Hazreti Ömer siyaset alemiyle ve hilafeti kübra ile meşgul imiş. Onun için ehadisi ümmete ders vermek için Ebu Hureyre ve Enes ve Cabir gibi zatlara itimat edip ondan rivayeti az ederdi. Hem madem Sıddîk, Saduk Sadık ve musaddak bir sahabenin meşhur bir namdarı, bir tarikle bir hadiseyi haber verse yeter denilir, başkasının nakline ihtiyaç da kalmaz, onun için bazı mühim hadiseler iki-üç tarikle geliyor. 11. işaret. Onuncu işaret nasıl ki Şecer taifesindeki Mucize-i Nebeviye'yi gösterdi. On birinci işaret dahi cemadatta taş ve dağ taifesini Mucize-i Nebeviye'yi gösterdiklerine işaret edecek. İşte biz de o çok kesletli misallerinden yedi sekiz misali zikredeceğiz. Birinci misal Allame-i Magrib Hazreti Kadı İyaz Şifai Şerif'inde ulvi bir senetle ve Buhari sahibi gibi mühim imamlardan nakli sahih ile haber veriyorlar ki Hadim-i Nebi Hazret İbn Mes'ud der ki biz Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın yanında taam yerken taamın tesbihlerini işitiyorduk. İkinci misal, nakli sahih ile Enes ve Ebu Zer'den kütübü sahiha haber veriyorlar ki, Hazreti Enes, hadim-i nebevi demiş ki, resul Ekrem Ekrem aleyhissalatu vesselamın yanındaydık. Avucuna küçük taşları aldı, mübarek elinde tesbih etmeye başladılar. Sonra Ebu Bekri Sıddık'ın eline koydu, yine tesbih ettiler. Ebu Zerri Gıfari tarikında der ki, sonra Hazreti Ömer'in eline koydu, yine tesbih ettiler. Sonra aldı yere koydu, sustular. Sonra yine aldı, Hazreti Osman'ın eline koydu, yine tesbih'e başladılar. Sonra Hazreti Enes ve Ebu Zer diyorlar ki, ellerimize koydu, sustular. Üçüncü misal, Hazreti Ali ve Hazreti Cabir ve Hz. Aişe-i nakli sahihle sabittir ki, da taş, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama, Esselamu aleyke ya Allah" Selam sana ey Allah'ın Resulü diyorlardı. Hz. Ali'nin tarikında diyor ki, Bidayet-i Nübüvvette, nevahi i Mekke'de Resûl-ü Ekrem ve selamla beraber gezdiğimizde ağaç ve taşa rast geldiğimiz vakit Esselâmü aleyke ya Resûlallah diyorlardı. Hazreti Cabir tarikında der ki Resûl-ü Ekrem ve selam taş ve ağaca rast geldiği vakit ona secde ediyordular. Yani inkiyat edip Esselâmü aleyke ya Resûlallah diyordular. Cabir İbni Semure'nin bir rivayetinde Resul Ekrem Aleyhisselatu vesselam ferman etmiş. İnni le'arifu hacran bi Mekke kana yusallimu alayya. Şüphesiz ben bana selam veren bir taş tanıyorum. Bazılar demişler ki o Hacerü'l Esved'e işarettir. Hazreti Ayşe'nin tarifinde demiş Resul Ekrem aleyhissalatu ve selam ferman etmiş. Cebrail aleyhisselam bil illa qal ya Cebrail aleyhisselam bana risaleti getirdikten sonra uğradığım her bir taş ve ağaç bana "Selam sana ey Allah'ın Resulü" diyorlardı. Dördüncü misal Nakli sahih ile Hazreti Abbas'tan haber veriyorlar ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Abbas ve dört oğlunu Abdullah, Ubeydullah, Fazl, Kusem beraber mülaet denilen bir perde altına alarak üzerlerine örttü. Ve dedi Ya Rabbi hada Ammi ve Sin ve abi ve Hâulâ'i ahl Beyti فَاسْتُرْهُمْ مِنَ النَّارِ كَسَتْر۪ي اِيَّاهُمْ بِمُلَٓاءَت۪ي هَذِه۪ Ya Rabbi, şu benim amcam ki babam gibidir. Şunlar da benim ehl beytim. Şu örtümle onları nasıl örtüyorsam, cehennem ateşinden sen de onları öylece muhafaza eyle, deyip dua etti. Birden evin damı ve kapısı ve duvarları, Amin, Amin. Diyerek duaya iştirak ettiler. Beşinci misal Başta Buhari, İbni Hibban, Ebu Davud, Tirmizi gibi kütüb sahiha, müttefikan, Hazreti Enes'ten, Ebu Hureyre'den, Osman-ı Zinnureyim'den, Aşere-i Mübeşşere'den Said İbni Zeyd'ten haber veriyorlar ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, Ebu Bekr, Es-Siddiq, Faruk ve Osman-ı ile Uhud dağının başına çıktılar. Cebeli Uhud, ya onların mehabetlerinden veya kendi sürur ve sevincinden lerzeye geldi, kımıldandı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etti ki, ''Uzbut Uhudu fe ma aleyke nebiyyün ve siddikun ve şehidân'' Uhud kıpırdama. Zira senin üzerinde bir nebi, bir sıddık ve iki tane de şehit bulunuyor. Şu hadis, Hazreti Ömer ve Osman şehit olacaklarına bir ihbarı ı gaybidir. Şu misalin tetimmesi olarak nakledilmiş ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Mekke'den hicret ettiği ve küffarlar takibe çıktıkları vakit, Sebir namındaki dağa çıktılar. Sebir dedi, Ya Resulallah, benden ininiz. Korkarım benim üstümde sizi vururlarsa Allah beni tazip eder. Onun için korkarım. Cebeli Hira çağırdı. Ya Resulallah ileyye, bana gel. Bu sır içindir ki ehli kalp, Sebir'de hav ve Hira'da da emniyeti hissederler. Bu misalden anlaşılır ki o koca dağlar, birer müstakil apttır, müsebbihdir ve vazifedardırlar. Peygamber Gânbber aleyhisselatu ve selamı tanır ve severler, başı boş değillerdir. Altıncı misal, Nakli Sahih ile Abdullah ibn Ömerden haber veriyorlar ki, demiş, Rasul Ekrâm aleyhisselatu ve selam mimberde hutbe okurken وَمَا حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah'ı gereği gibi bilemediler. Halbuki kıyamet günü yer tamamen O'nun avucunun içindedir. Gökler de elimde dürülmüştür. Ayetini okudu ve İnne'l-Cebbâr yu'azzimu nefsahu ve yekûlu <Sessizlik> ene'l-Cebbâr, ene'l-Cebbâr, ene'l-Kebîrül Mutâl. Hazreti Cebbar Celle Celaluhu zat-ı ecelli âlâsını tazim ediyor ve ben Cebbarım, ben Cebbarım, ben Kebîrül Mutâlim buyuruyor. Dediği vakit minber öyle sarsıldı ve öylelerseye geldi ve titredi. Korktuk ki Resûl-ü Ekrem ve selam'ı düşürecek bir derecede sallandı. Yedinci misal Nakli sahih ile Habr-ül ve tercüman Kur'an olan Hazreti i İbni Abbas ve Hadim-i Nebevi ve Ulema-i Azime-i sahabeden olan İbni Mesut'tan haber veriyorlar ki Demişler Feth-i Mekke gününde Kâbe ve etrafında Taşta rasasla mıhlanmış 360 sanem vardı. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam elinde kavse benzer bir değnekle o sanemlere birer birer işaret ederek "Ca'a'l hakku ve zaha'l batil innel batile kana zahuqa." Hak geldi, batıl gitti. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur deyip hangisine işaret etti, yere düştü. Sanemin yüzüne işaret ettiyse arkasına düşer arkasına işaret ettiyse yüz üstüne düşer ve ha keza sanemler yere yuvarlandılar. 8. misal. Meşhur Bahira'yı rahibin meşhur kıssasıdır ki Nübüvvetten evvel Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam amcası Ebu Talip ve bir kısım Kureyşî ile beraber Şam tarafına ticarete gidiyorlar. Bahirayı rahibin kilisesi civarına geldikleri vakit oturdular. İnsanlarla ihtilat etmeyen münzevi Bahirayı rahip birden çıka geldi. Kafile içinde Muhammedül Emin aleyhisselamı gördü. Kafileye dedi: Şu Seyyidül Alemindir ve peygamber olacaktır. Kureyşiler dediler nereden biliyorsun? Mübarek Rahib dedi ki. Siz gelirken baktım ki havada üstünüzde bir parça bulut vardı. Siz otururken şu Muhammedül Emin Aleyhisselam tarafına bulut meyletti, gölge yaptı. Hem görüyordum ki taş, ağaç ona secde eder gibi bir vaziyet gördüm. Bu ise nebilere yapılır. İşte bu 8 misal gibi belki 80 misal var. Bu 8 misal birleştirilse Öyle kopmaz bir zincir olur ki hiçbir şüphe onu koparamaz ve sarsamaz. Şu cins mucize, umumiyeti itibariyle yani cemadatın dava yönü büvete delil olarak konuşmaları, manevi tevatür hükmünde yakıni ve katiyeti ifade eder. Her bir misal, mecmuun kuvvetinden kendi kuvvetinden fazla bir kuvvet daha alır. Evet, zayıf bir direk, kuvvetli direklerle omuz omuza geldiği vakit muhkemleşir. Zayıf, kuvvetsiz bir adam, asker olup orduya girse öyle kuvvetleşir ki, bin adama meydan okur. 12. işaret 11. işaretle alakadar olan üç misal, fakat gayet mühim misallerdir. Birinci misal: Ey Muhammed, Attığın zaman da sen atmadın. Fakat Allah attı. Enfal 17. Nasıl kat İsa ile ve ehli tahkik umum müfessirlerin tahkikıyla ve umum ehli hadisin ihbariyle? Gazve-i Bedir'de şu ayet haber veriyor ki, Resul-i Ekrem vesselam, bir avuç toprakla küçük taşları aldı, küffar ordusunun yüzüne attı. Şahetil vücuh Yüzleri kara olsun veya kara olası yüzleri dedi. Şahetil vücuh Kelimesi bir kelamken, onların her birinin kulağına gitmesi gibi, o bir avuç toprak dahi, her bir kafirin gözüne gitti. Her biri kendi gözüyle meşgul olup hücumdayken birden kaçtılar. Hem Gazve-i Huneyn'de başta İmam-ı Müslim olarak ehli hadis haber veriyorlar ki, Gazve-i Huneyn'de Bedir gibi küffar şiddetle hücum ederken yine bir avuç toprak atıp şahetil vucuh diyerek kulağına bir şahetil vucuh kelimesi girdiği gibi biiznillah her birinin yüzüne bir avuç toprak gitti. Gözleriyle meşgul olup kaçtılar. İşte Bedir'de ve Huneyn'deki harika olan şu hadise, esbabı adi ve kudret-i beşer dahilinde olmadığından, kuran Mucizül Beyan ve mâ ramayte iz ramayte ferman eder. Yani o hadise kudreti beşer haricindedir kuvveyi beşeriye ile değil belki fevkalade bir surette kudreti ilahiye ile olmuştur. İkinci misal. Başta Buhari, Müslim kütüb Sahih'a haber veriyorlar ki Gazveyi Hayber'de bir Yahudi kadını bir keçiyi bir yan yapıp pişirmiş. Gayet müessir bir zehirle zehirlemiş resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'a göndermiş. Sahabeler yemeye başladılar, birden ferman etti. İrfa'û eydiyekum innehâ akhberatni ennehâ mesmûmetun. Ellerinizi kaldırın, o bana zehirli olduğunu söylüyor. Yani pişirilen keçi bana der ki, ben zehirliyim diye haber veriyor. Herkes elini çekti. Fakat o şiddetli zehirin tesirinden, Bişr İbnü'l-Berra aldığı bir tek lokmadan vefat etti. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam o Zeynep ismindeki kadını çağırdı. Ferman etti: "Neden böyle yaptın?" O menhuse dedi: "Eğer peygamber sen sana zarar vermeyecek. Eğer padişahsan insanları senden kurtarmak için yaptım." Bazı rivayette onu öldürtmemiş bazı tarikta öldürtmüş. Ehli tahkik demiş ki, kendi öldürtmemiş. Fakat bişrin veresesine verilmiş, onlar öldürmüşler. Şu vakayı acibedeki vecih icazı gösterecek iki-üç noktayı dinle. Birincisi, bir rivayette var ki, o keçinin kolu haber verdiği vakit bazı sahabeler de işittiler. İkincisi, hem bir rivayette vardır ki Resul-i Ekrem ve vesselam haber verdikten sonra dedi Bismillah deyiniz, ondan sonra yiyiniz, zehir daha tesir etmeyecektir. Şu rivayeti Çendan İbni Haceri Askalani kabul etmemiş fakat başkaları kabul etmişler. Üçüncüsü hem dessas Yahudiler Resul-i Ekrem ve vesselama ve mukarrabini sahabeye birden darbe vurmak istedikleri halde, birden gayipten haber verilmiş gibi, hadisenin inkişafı ve desiselerinin akım kalması ve o ihbarın ifade ettiği vakıa doğru çıkması ve hiçbir vakit sahabeleri nazarında mütehalif bir haberi görülmeyen Zat-ı Ahmediye'nin ''Şu keçinin kolu bana söylüyor'' demesi, herkesin kulağıyla o keçiden o sözü işitmesi kadar kanaat katiyeleri olmuş. Üçüncü misal Hz. Musa aleyhisselamın yedi beyza ve asa mucizesine nazire olarak üç hadisede bir mucize-i Ahmediye. Birincisi Hz. İmam Ahmet İbni Hanbel Ebi said el Hudri'den tahriç ve tasih eder ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Katade İbn-i Numan'a karanlıklı, yağmurlu bir gecede bir değnek verir ve ferman eder ki, sana lamba gibi onar arşın her tarafta ışık verecek. Evine gittiğin zaman bir siyah şahıs gölge göreceksin, o şeytandır. Onu hanenden çıkar tard et. Katade değneği alır gider, yedi beyza gibi ışık verir, evine gider o siyah şahsı görür, tart eder. İkincisi, bir menba-ı olan Gazve-i kübra -i Bedir'de, Ukkaşe İbnil Mihsan el-Esedî'nin, müşriklerle dövüşürken kılıcı kırıldı. Resûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm ona kılınca mukabil kalınca bir değnek verdi. Dedi bununla harbet. Birden değnek biznillah uzun beyaz bir kılınç oldu onunla harp etti. Hayatı miktarınca ta yemame harbinde şehit oluncaya kadar boynunda taşıdı. Şu hadise katidir. Çünkü Ukkaşe bütün hayatında onunla iftihar etmiş ve o kılıç El Av namıyla meşhur olmuş. İşte Hz. Ukkaşe'nin iftiharı ve kılıcın Av namıyla kılıçların fevkinde ihtiharı şu hadisenin iki hüccetidir Üçüncüsü İbni Ber gibi bir Allame-i Asır ve Ehli Tahkik'in büyüklerinden nakl ve tahsih ediyorlar ki Gazve-i Uhud'da resul aleyhisselatu Ekrem selamın Vesselam'ın hal olan Abdullah İbni Cahş harbederken kılıncı kırıldı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona bir değnek verdi O değnek onun elinde bir kılınç oldu onunla harp etti. O eser mucize olan kılıç baki kaldı. Meşhur İbn Seyyid'in Nas, siyerinde haber veriyor ki, bir zaman sonra Abdullah'ın o kılıcı dolaşa dolaşa, bu ayı Türkiye namında bir adama 200 dinara satıldı. İşte bu iki kılıç Asayı Musa gibi birer mucizedir. Fakat Asayı Musa vefatı Musa'dan sonra. Vecihi icazı kalmadı, fakat şunlar baki kaldılar. 13. işaret: Mucizat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselamın hem mütevatir hem misalleri pek çok bir nevi dahi hastalar ve yaralılar nefesi mübarekiyle şifa bulmalarıdır. Şu nevi Mucize-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam nevi itibariyle manevi mütevatirdir. Cüz'iyatları bir kısmı dahi manevi mütevatir hükmündedir. Diğer bir kısmı ahadi ise de ilmi hadisin müdakkik imamları tasih ve tahriş ettikleri için kanaati ilmiye verir. Biz de pek çok misallerinden birkaç misalini zikredeceğiz. Birinci misal Allame-i Magrip Kadı İyaz Şifai Şerif'inde ulvi bir anane ile ve müteaddit tariklerle Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın hadimi ve bir kumandanı ve Hazreti Ömer'in zamanında orduyu İslam'ın baş kumandanı ve İran'ın fatihi ve Ashere-i Mübeşşereden olan Hazreti Sadib nebi Ebi Vakkas diyor. Gazveyi Uhud'da ben Rasûl-ü Ekrem aleyhissalâtu vesselâmın yanındaydım. Rasûl-ü Ekrem aleyhissalâtu vesselâm o gün kavsi kırılıncaya kadar küffara oklar attı. Sonra bana okları veriyordu, at diyordu. Nasıl sız yani okun uçmasına yardım eden kanatları olmayan okları verirdi. Ve bana emrederdi, at. Ben de atardım. Kanatlı oklar gibi uçardı küffarın cesedine yerleşirdi. O haldeyken, Katade İbni Numan'ın gözüne bir ok isabet etmiş, gözünü çıkarıp gözünün hadekası yüzünün üstüne indi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, mübarek şifalı eliyle onun gözünü alıp eski yuvasına yerleştirip, iki gözünden en güzeli olarak hiçbir şey olmamış gibi şifa buldu. Şu vaka, çok iştihar etmiş. Hatta Katade'nin bir hafidi, Ömer İbn Abdülaziz'in yanına geldiği vakit, kendini şöyle tarif etmiş. Ben öyle bir zatın hafidiyim ki. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, onun çıkmış gözünü yerine koyup birden şifa buldu. En güzel gözü o olmuş, diye Nazm suretinde, en ibnul salat ala al-khaddi aynuhu faruddat bi-kaffi mustafa ahsan ar-raddi fa'adat kama kanat li-awwal amriha faya husn aynin wa ya husn ma raddi Ben gözü yanağına akıp hemen Hz Muhammed Mustafa'nın mübarek eliyle şahane bir şekilde yerine iade edip aynen ilk haline dönen zatın torunuyum. O ne şahane göz, o ne şahane bir iade. Hazreti Ömer'e söylemiş. Onunla kendini tanıttırmış. Hem nakli sahih ile haber verilmiş ki, Meşhur Ebi Katade'nin yevm Karat denilen gazvede bir ok mübarek yüzüne isabet etmiş. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam mübarek eliyle mes etmiş, Ebi Katade der ki, katiyen ve asla ne acısını ve ne de cerahatini görmedim. İkinci misal. Başta Buhari ve Müslim, kütübü sahiha haber veriyorlar ki, Gazve-i Hayber'de Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Ali-i Hayderi'yi bayraktar tayin ettiği halde, Ali'nin gözleri hastalıktan çok ağrıyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, tiryak gibi tükrüğünü gözüne sürdüğü dakikada şifa bularak hiçbir şey kalmadı. Sabahleyin Hayber kalasının pek ağır demir kapısını çekip, elinde kalkan gibi tutup, kalayı Hayber'i fethetti. Hem o vakada, Seleme İbni Ekva'nın bacağına kılınç vurulmuş, yarılmış, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, ona nefes edip birden ayağı şifa bulmuş. 3. misal. Başta Nesai olarak erbabısı siyer Osman İbni Huneyf'ten haber veriyorlar ki Osman diyor ki: Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın yanına bir ama geldi. Dedi: "Benim gözlerimin açılması için dua et." Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam ona ferman etti. Fancalik ve tevva, sonra iki rek'at ve sonra kul Allahumma inni es'aluka ve etevajjahu ileyke bi nabiy Muhammedin nabiyir rahme. Ya Muhammed inni etevajjahu bika ila rabbika an yekshifa an basari. Allahumma shaffi'hu Git up al. Sonra iki rekat namaz kıl ve şöyle dua et. Şüphesiz ben senden isterim. Rahmet peygamberi olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi vesile edinerek sana yöneliyorum. Ya Muhammed, benim gözlerimin açılması için seni vesile ederek Rabbine yöneliyorum. Allah'ım, onu benim hakkımda şefaatçi eyle. O gitti, öyle yaptı, geldi. Gözü açılmış, Güzel görüyormuş, gördük. Dördüncü misal. Büyük bir imam olan İbni Vehb haber veriyor ki, gazve Bedr'in 14 şehidinden birisi olan Muavviz İbni Afra, Ebu Cehil'le dövüşürken, Ebu cehil o kahramanın bir elini kesmiş. O da öteki eliyle elini tutup Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanına gelmiş. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam onun elini yine yerine yapıştırdı, tüklüğünü ona sürdü, birden şifa buldu. Yine harbe gitti, şehit oluncaya kadar harbetti. Hem yine İmam-ı Celil İbni Vehb haber veriyor ki, o gazvede Hubeyb İbni İsaf'ın, Yasaf'ın, omuz başına bir kılınç vurulmuş ki, bir şakkı ayrılmış gibi dehşetli bir yara açılmış. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam onun kolunu omuzuna eliyle yapıştırmış, nefes etmiş, şifa bulmuş. İşte şu iki vakıa kendan ahadidir ve haberi vahittir. Fakat İbni Vehb gibi bir imam tasih etse gazveyi Bedir gibi bir menba mucizat olan bir gazvede olsa hem bu iki vakayı andıracak çok misaller bulunsa, elbette şu iki vakıa kat'i ve vakıdır denilebilir. İşte ehadisi sahiha ile sübüt bulan belki bin misal var ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mübarek eli ona şifa olmuş. Bir sual deniliyor ki, sen çok şeylere mütevatir dersin. Halbuki biz onların çoğunu yeni işitiyoruz. Mütevatir bir şey böyle gizli kalmaz. El cevap. Ulema-i şeriat yanında çok mütevatir ve bedihi şeyler var ki, onlardan olmayana göre meçuldür. Ehli hadis yanında da çok mütevatir var. Sairlerin yanında ahadi de olmuyor ve ha keza. Bu parça altın ve elmasla yazılsa liyakati var. Evet, sabıkan bahsi geçmiş. Avucunda küçük taşların zikir ve tesbih etmesi. Ey Muhammed! Attığın zaman da sen atmadın. Enfal 17 sırrıyla aynı avucunda Küçücük taş ve toprak düşmana top ve gülle hükmünde onları inhizama sevk etmesi. وَاَنْشَقَّ kamer, Ay yarıldı, kamer bir, nasıl ile aynı avucunun parmağıyla kameri iki parça etmesi ve aynı el çeşme gibi on parmağından suyun akması ve bir orduya içirmesi. Ve aynı el hastalara ve yaralılara şifa olması, elbette o mübarek el ne kadar harika bir mucizeyi kudreti ilahiye olduğunu gösterir. Güya ahbap içinde o elin avucu küçük bir zikir haneyi sübhanidir ki küçücük taşlar dahi içine girse zikir ve tesbih ederler. Ve adaya karşı küçücük bir cephaneyi rabbanidir ki. İçine taş ve toprak girse gülle ve bomba olur. Ve yaralılar ve hastalara karşı küçücük bir eczahane-i rahmanidir ki hangi derde temas etse derman olur. Ve celalle kalktığı vakit kameri parçalayıp kabu kavseyn şeklini verir. Ve cemalle döndüğü vakit ab-ı kevser akıtan 10 musluklu bir çeşmeyi rahmet hükmüne girer. Acaba böyle bir zatın bir tekeli, böyle acıyıp mucizata mazhar ve medar olsa, o zatın halık kainat yanında ne kadar makbul olduğu ve davasına ne kadar sadık bulunduğu ve o el ile biat edenler ne kadar bahtiyar olacakları bedahet derecesinde anlaşılmaz mı? Her fennin ehli ihtisası o fenne göre bedihiyatı nazariyatı beyan edilir. Umum halksa o fennin ehli ihtisasına itimat eder. Teslim olur ve içine girer görür. Şimdi haber verdiğimiz hakiki mütevatir veya manevi mütevatir veya tevatür hükmünde katiyeti ifade eden vakalar hem ehli hadis hem ehli şeriat hem ehli usulü din hem ekser tabakatı ulemada hükmünü öyle göstermiş. Gaflette bulunan avam veya gözünü kapayan nâdanlar bilmezlerse kabahat onlara aittir. 5. misal. İmamı Begavi tahrici ve tasihi ile haber veriyor ki Ali Yübnül Hakem'in Gazve-i Hendek'te küffarın darbesiyle ayağa kırıldı. Resul-i Ekrem ve vesselam mezhetti, dakikasında öyle şifa buldu ki atından inmedi. Altıncı misal, başta İmamı Bey Hakk'i ehli hadis haber veriyorlar ki i̇mam Ali gayet hastaydı. İztirabından kendi kendine dua edip inliyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam geldi, dedi Allahümmeşfihi, Allahım ona şifa ver. Ve ayağıyla Hazreti Ali'ye dokundu. Kalk dedi, birden şifa buldu. İmam Ali der ki, ondan sonra o hastalığı hiç görmedim. Yedinci misal Şurahbil el-Cufi'nin meşhur kıssasıdır ki, avucunda etten bir ur vardı ki, kılıncı ve atın dizginini tutamıyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam eliyle avucundaki uru mezhetti ve mübarek eliyle ovdu, o urdan hiçbir eser kalmadı. Sekizinci misal, altı çocuğun her biri, ayrı ayrı birer mucizeyi i Ahmediye'ye masar oldu. Birincisi, İbni Ebi Şeybe, muhakkik-i kamil ve muhaddis-i meşhur haber veriyor ki, bir kadın bir çocuğu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanına getirdi. O çocukta bir bela vardı, konuşmuyordu, aptaldı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir suyla mazmaza etti, elini yıkadı, o suyu kadına verdi, çocuğa içirsin ferman etti. Çocuk o suyu içtikten sonra hastalığından ve belasından bir şey kalmadı. Öyle bir akıl ve kemal sahibi oldu ki, ukalâ nasın fevkine çıktı. İkincisi, nakli sahihle Hz. İbni Abbas demiş ki, Resûl-i Ekrem ve selam'a mecnun bir çocuk getirildi. Mübarek elini onun göğsüne koydu, birden çocuk istifra etti. İçinden küçük hıyar kadar siyah bir şey çıktı. Çocuk şifa bulup gitti. Üçüncüsü, İmamı Beyhakî ve Nesâî Nakli Sahih ile haber veriyorlar ki, Muhammed İbni Hatıp isminde bir çocuğun koluna kaynayan tencere dökülmüş. Bütün kolunu yakmış. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam mezedip tükürüğünü sürdü, dakikasında şifa buldu. Dördüncüsü, Büyümüş fakat lisanı yok. Büyükçe bir çocuk Resul-i Ekrem ve Vesselam'ın yanına geldi. Çocuğa ferman etmiş, ben kimim? Hiç konuşmayan dilsiz çocuk, Ente Rasulullah, sen Allah'ın Rasulüsün deyip tekellüme başlamış. Beşinci çocuk, alem Yakaza'da Resul-i Ekrem ve Vesselam'la mükerrer surette müşerref olan Celaleddin-i Suyuti, ve asrın imamı tahriç ve tasih ile mübarekül yemame ismiyle meşhur bir zatı daha yeni dünyaya geldiği vakit Resul Ekrem aleyhisselatu ve Selam'ın yanına getirmişler. Resul Ekrem aleyhisselatu ve Selam ona müteveccih olmuş. Çocuk tekellüme başlamış. Eşhedü enneke rasulullah. Şehadet ederim ki sen Allah'ın resulüsün demiş. Resul Ekrem aleyhisselatu ve Selam Allah." demiş. Çocuk ondan sonra büyüyünceye kadar daha konuşmamış. O çocuk bu mucizeyi Ahmediye'ye ve Bari Kallah dua'yı nebebisine masar olduğundan Mubarıkül Yemame ismiyle şöhret bulmuş. Altıncı çocuk. Rasul Ekmal Aleyhisselatu vesselam namaz kılarken hırçın bir çocuk namazını kat edip geçtiğinden Rasul Ekmal es-Selatü ve Selam Allahum ıqtâ Allahum ''Sen de onun yürüyüşünü kes.'' demiş. Ondan sonra çocuk daha yürümemiş, öyle kalmış. Hırçınlığının cezasını bulmuş. Yedinci çocuk. Çocuk tabiatında hayasız bir kadın, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam yemek yerken lokma istemiş. Vermiş. Demiş, ''Yok, senin ağzındakini istiyorum.'' Onu da vermiş. O gayet hayasız kadın, o lokmayı yedikten sonra en hayalı kadın ve Medine kadınlarının fevkinde bir hayal sahibi oldu. İşte bu sekiz misal gibi seksen değil, belki sekiz yüz misalleri var. Çoğu kütüb Siyer ve Ehadis'te beyan edilmiştir. Evet, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın mübarek eli, Hekimi Lokman'ın bir eczahanesi gibi ve tükürüğü, Hz. Hızır'ın ab hayat çeşmesi gibi ve nefesi Hz. İsa aleyhisselamın nefesi gibi medet ve şifa resan olsa ve nev-i beşer çok musibet ve belalara giriftar olsa elbette Resul-i Ekrem ve vesselama hadsiz müracaatlar olmuş, hastalar, çocuklar, mecnunlar pek kesretli gelmişler, cümlesi şifa bulup gitmişler hatta 40 defa hac eden ve 40 sene sabah namazını yatsı abdestiyle kılan, tabiinin azim imamlarından ve çok sahabelerle görüşen, Tavus denilen Ebu Yamani Yemani, katiyen haber verir ve hükmeder ve demiş ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama ne kadar mecnun gelmişse, Resul-i Ekrem aleyhissalatu selam sinesine elini koymuşsa, Katiyyen şifa bulmuştur, şifa bulmayan kalmamış. İşte asr-ı saadete yetişmiş böyle bir imam, böyle kat'i ve külli hükmetmişse, elbette ona gelen hiçbir hasta kalmamış ki, illa şifa bulmuş. Madem şifa bulmuş, elbette müracaatlar binler olacaktır.